Noktay. Good morning, good morning Anadolu. <gülüyor> Nasıl Okta'yım bina edin Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız Bey? Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Oktay Stüdyomuza Bey. Stüdyomuza hep evvel hoş geldik daha doğrusu. Vallahi 20 Ekim'i yaptık yine. Yine yapacağımızı yaptık yani. Yani. Ee, bir Acele giriş oldu. O yüzden ben hemen ortalığı bir çekidüzene ortaları bir sokuyorum. Ortalığı sen bir topla. Ortalığı sen bir topla. Ondan sonracıma... Acaba... Eh, oktayım. Anlat bakalım neler oldu neler bitti dün gece. Dün gece mi? Dün gece ee, İstersen e, biraz daha öncesinden başlayalım. Akşam üstüsünden başlayalım. Akşam üstüsünden başlamayalım da şeyden başlayalım. Nasıldı film sevgili Fahir? E, bir film eleştirmeni olarak dün e, haftada bir pazartesi akşamları gittiniz. İndirimli diye. İndirimliymiş hakikaten ya. Ben de böyle... E, Hakikaten gördüğüm zaman bileti, aa ne kadar güzelmiş dedim yani. Hatta şöyle söyleyeyim, mısırla kol almak daha pahalı. Çarşamba akşamları dedim ya indirimli olan, çarşamba günü daha doğrusu, akşamları değil de. Vallahi bilmiyorum, ben, o kadar zaman olmuş ki gitmeyeli, gitmeyu. Değişmiş ee, mi çok sinema şeyi? Çok değişmiş. Çok da, korktuklar böyle koltuklara falan, falan, falan çok... oturuluyor. Sen gittiğin ee, zaman da yer sofrası yapılıyordu. Ya yani. Bir ara ben şeydi Böyle soğuk e, sahneler vardı. Soğuk sahneler. Soğuk savaş gitmiştin e, sen. Şeyler vardı böyle. Karlı sahneler vardı. Ben ee. o kadar salaklamışım ki şey falan zannediyordum. Herhalde dördüncü boyutu eklediler. Hani böyle e, orada rüzgar falan esiyor. Karlı bir ortamda. Hmm. E, şeyin içi sinemanın içi de efil efil esiyor börecek yaylası gibi. Aha dedim bunlar gene şey yapıyorlar o zaman. Dört boyutlu, dört boyutlu sinemaya da geçmişiz. Helal olsun be kardeşim falan demiştim. Tabii ki en kalite e, alışveriş merkezlerinden bir tanesi olan Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'ndeki sinema gitti. Vay güzel koltuklar falan şahane. E, film konusuna gelecek olursak. Filmin Filmi... adını vermiyorum. Ver dedim. niye vermiyorsun? Nef nefese falan Nefese gitti. Nefese e gittim. Sevgili dinleyiciler fail. Dün aramızdan bir temsilci gönderdik ve... E, e, Kur'a çektik ve bana çıktı. çöktü. faili e, gönderdik. Bir iki kelimeyle özetleyecek olursan filmi değerlendirir misin? Teşekkür ederim. Ee, Filme tek kelimeyle özetliyorum o zaman. Yani. <gülüyor> Bilmem size bir e, ipucu verebilmiş midir? Anladım. Ay bu gazeteleri de bu uzağa koyuyorlar. Elimi uzatamıyorlar. Dinozorları işim... Hint meteoru yok etmiş diye haber var. Hint meteoru mu? O dedin Hint kınası olmasın? Hint Meteoru. Hint Okyanusu'na düşen meteor. Yani Hint Meteoru. Dikkat <gülüyor> <gülüyor> Ben sana bir şey Niye söyleyeyim mi Oktay? E, araştırmacılar şey bulmuşlar. O meteor dediğimiz şey Hint Meteoru neymiş biliyor musun? Neymiş? Koca bir meteor şeklinde kına. Hint kınası. Kına mıymış? Tabii kınaymıştı. O oraya düşünce... Dün zorlar bunu anlamışlar. Düşündüm. Böyle ellerini açarak karşılamaya çalışırken... Tabii elleri yanmış hayvanların. Hayır, Yazık. Sıcak kına. Şimdi o meteor sıcak. Denize düşünce e, deniz de zaten nümbit Zaten evet. Suyla karışınca o kına bütün her taraflarına sıvaş. Ondan sonra <gülüyor> kınalar içinde e, dinozorları zaten buldukları zaman hep elleri ayakları yerlerde kına olduğu için. Ayakları yani kına yakma işlemi tarihte öyle başlar. Dinozorlarla başlar. Yani ben de öyle biliyorum. Yani öyle tabii tesadüfi olarak denizin taşması sonucu... Yani şöyle acı bir taraf var. Dinozorlar kına yakmak isterken maalesef soyları tükendi. Yani tek niyetleri kına yakmaktı. Hayır onlar kına yakmak istemediler. O suya düşünce oktayım. O büyük tusuna mi dalgası bir kına dalgası şeklinde. Bütün lak... Hayır bak iki farklı şeyden bahsediyoruz şu anda. İki farklı teoriden bahsediyoruz bak. Ben bildiğim kadarıyla kına yakmak istediler. Kına yakmak istediler. <gülüyor> Ha, kına yakmak isteme. Yanlış yere yakılan ilk kınayı dinozorlar e, yakmışlar. E, o affedersiniz mi? bikini bölgelerine yakmışlar. E, Kabaytlerine ve böylece e, yanlış bir kına yakışı sonucu. Bir de Hint şeyleri vardı ya eskiden kıyafetleri vardı satılıyordu ucuz ucuz oktay. Evet. E, bir ara modaydı. Maalesef nasıl bir moda olduysa herkes bir otantizme vermişti kendine. Çok modaydı bir ara evet. Ve ondan sonra da bir haber çıkmıştı hatırlıyorsan. Bu Hint elbiseleri kanser yapıyor diye. O dönemde pek. Aa çok... beni hatırlamıyorum bu. Texas Üniversitesi durup bir araştırma yapıyor anladığım kadarıyla. Dinozorları nasıl soyları tükendi diye araştırma yapmış. Dino adan değil dinozorları, dinozorları araştırmıştı. Öldüren gök taşı sanılandan 4 kat daha büyüktü arkadaş demiş uzman. 40 kilometre genişliğindeki meteor e, Hint Okyanusu'na düştü. Daha önce Meksika'nın e, Yucatan yarımadasına düşen 10 kilometre genişliğindeki bir başka meteorun dinozorların soyunu tükettiği sanılıyordu. Bu şey tamamen değişti bu te teori. Ondan sonra bakın. Bir günah keçisi aranıyordu ve o da meteor olarak bulundu. Yine meteor ama birazcık daha büyük. Daha iri bir. Büyüktenin bir, e, bir meteor. Daha iri bir meteor ve kına şeklindeymiş. Ve kına şeklindeymişti. Ee, Kanada'da bir... Ne bu ya? Bir adamın spor aracı üzerine golf topu kafalar bir taş düştü. Golf topu mu? Golf topu deyince ne canlanması gerekiyor gözümüzde? Golf topu. Sen hiç... Have you ever been... Have you ever seen... Gördüm, gördüm de ne bileyim daha böyle... 8-9 nohut büyüklüğünde falan diye tarif etseler. Tenis Oğlum. topu diye. İpon Atenis... masa tenis topu diye tarif etseler. Şimdi onlar tabii e, sportif faaliyetlerde kullanılan enstrümanları e, şeyde kullanmak, e, benzetmelerde kullanmak doğru ama ben daha tam karşılığını vermem gerekirse o tenis şey... Im... Neydi ya o sporun adı? Golf. Golf topu. Ooo sen golf topuyla ilgili şimdi bilgi verecekken daha Oktay'da. sporun ismini hatırlayamadım Fahir. Golf. Ben golfe de başlayayım diyorum artık zaten. Başla başla. Şeyde Ahlatlıbel'de ben evet, biliyorum. Süpermiş ya. Geçen gün teşekkür ederiz. Senin sayende gittik gördük bel incek tarafını. Şöyle bir gezdik geldik Fahir. Aa işte ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana da çok yakışır aslında. Tamam golf golfçü e, senin sporun. Benim Benim endişem şey ya, ellerimi o küçük deliğe sokup topa alamam. Sen canım, bir tane eleman veriyorlar senin yanına. Ya vermiyorlardır, Yenile de vermiyoruz falan Hı. derler. Ondan sonra bütün paramı topa yatırmak zorunda kalırım. O işte büyük, e, Mürdüm Eriği büyüklüğünde ya. Mürdüm Eriği mi? Ya yani dinleyicilerimiz daha iyi anlasın diye söylüyorum. Golf topu yerine Mürdüm Eriği düşünsünler. Evet. Ne? İstanbul eriyeti şey mi? Yok abicim Mürdüm. Ha. Mürdüm eriğini ben şey yapamadım. Mürdüm eriği söbü değil mi? Söbü değil. O zaman İtalyan eriği diye düşünsün. Mürdüm eriği söbü çünkü. Bir eriği İtalyan eriği, İtalyan eriği. İtalyan eriği böyle belinden darlaşan bir erik mi? Yok ya o böyle toparlıcık. İtalyan kesim hocam bu. Toparlıcık olanlar da. Şimdi o kadar bir taş düşmüş bir arabanın üstüne. Evet. Onu da e, bir üniversiteye götürmüşler yine Kanada'da. Ondan sonra taşın 4.6 milyar yaşında bir meteor olduğu saptanmış. Meteor'dan sonra e, arabası arabanın sahibine geri verilmiş. Alın beyefendi bu size arabanızı düşürdünüz. Sizden düş alır mısınız? Bu nasıl bir hikaye ya? Kanada'da olan, yalan da olan bir hikaye gibi bir şey. Ondan sonra Aa, böyle bir meteor vallahi var ya yıllarca şimdi bak kendim utandım ya. Serbest salışta 8 dünya rekoru kırdıktan sonra 2003'te aniden kaybolan balık kız Yasemin Dalkılıç'ın 5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Onu biliyorduk ama hasta diye biliyorduk ya biz. Ya hasta diye ben hastalığın içeriğini tam olarak bilmiyordum ya ki. Doğru. Pankreas kanseri en meşakkatli kanser türlerinden biri. Balık kız yeniden rekorlar kırmaya hazırlanıyor. Atlatmış mı? Atlatmış. Ne kadar güzel. Valla atlatmış. Aralık'ta da ilk rekor denemesini yapacak. Bravo vallahi tebrik ediyoruz. Amerika'da mı? Lan, lan nefes. Şişt, ne alamıyorsun? Hoş geldin. Gel oy, buyur otur. <gülüyor> Hoş geldiniz Ege Bey. Evet sevgili dinleyiciler. Ee, yine modern sabahlarda yoklama yapma zamanı geldi. Saatimiz e, 8.34 olduğuna göre. Yoklama yapıyorum. Fahir 3. Burada. Burada de. Burada de. Burada. Ege Kayacan. Burada. Biriniz de bana sorun be. Ofsayt Demirci. Burada. Vay hoş be. geldiniz, hoş geldiniz gerçekten. Ee, şimdi bu Cem Uzan'la ilgili haberler var. Bu Cem Uzan'ın bu şey biraz yalan gibi geldi bana. Ne diyorsunuz? Ben de 4000 euro pahalı geldi. Spor yaparken yok ya Fransa'da mı bu Cem Uzan ile yakın ilişkileri olan. Ege Sema sormak istiyorum. E, Fransa biri, ya ya şimdi giriyor. benim anladığım ya daha doğrusu sormak istediğim tek bir soru var. Cem Uzan'ın meselesini tam olarak bilmiyorum da bir insan siyasi iltica hakkı istedikten sonra ertesi gün sabah sporuna gider mi? Siyasi iltica istedim. Sabah sporumu da yapayım. Ondan sonra da portakal sunacağım. Ya sadece o değil ki bir sürü bir garip olay var ya. Sabah sporu yaparken a, arkada şey... A. Eyfel varken... poz vermiş gibi fotoğrafları çıktı biliyorsunuz bu Cem Uzan'ın. Şeyi görüntüleri. göremedim normal. ama akşam da ATV'de falan diye yazıyordu dün sabah. Bu çok de. doğal haliyle yani. O şimdi Fransa sonuçta Tabii neresinden bakarsan Paris'in Eyfel'i denk getirirsin yani. Doğrudur. Yani kafede oturup kahvesini kafede içerken... Paris'ini yer orada. Kafede Paris'ini yer. Krem bürlesini hemen üstüne aldıktan sonra... Ha, siz diyorsunuz ki ben sorularınıza cevap vereyim çok özür dilerim. Cem Uzan bir gün iltica terebinde bulunuyor siyasi iltica ve ertesi gün. Sporun bahanesi olabilir mi ya? Ve belli yaştan sonra spor aksatmaya gelmez çocuklar. Doğru aslında ya Ayağlı ben oluyor. iltica ettim bugün spor yapmayayım. Bu bir lifestyle. Bu bir lifestyle lifestyle derken ne diyorsunuz yani yaşam Nefes şey. mi? Nefes. bu bir yaşam şekli arkadaşım Tabii ki ilticanı yaparsın tak hemen sporunu yaparsın <gülüyor> öbür gün siyasi şeyini açıp sığınma hakkını istersin tak sporunu yaparsın öbür gün çok affedersiniz türlü türlü siyasi olay var bana bir siyasi olay söyle Oktay Afrodizyak etkili çarşaf mesela, mesela bir afrodizyak etkili çarşafını serersin. Tak. Her şey siyah, her şey siyaset failler. Sinbudu bulman bile siyaset. Nefes filmine gittin çünküdür. Mesela bugün geldin yayınını yapıyorsun. Bu bir siyaset. Böyle böyle böyle düşünüyorum. Ne, nereye bağlayacaksın? Belki ama? yanlış duyuyor. Her şeyde tabii sporunu yapacaksın. Her şey siyaset ve her şeyde bir hayır var diyorum tabii. ben. Peki o boynundaki ne ya? Sorayım sorayım dedim soramadım. Nefes filminden gördüm neyse filminde böyle bir sahneyi hatırlamıyorum doğrusu herhalde kesilmiş sahnelerden biriydi tahmin ediyorum zaten filmin bir bu kadarını da kestik demiş yönetmeni yoksa adam gibi bir film olacaktı ama bir bu kadarını kestik <gülüyor> ya Fahri ben dün bizim evde konuşuldu Hı. biz Çok de neciddi. senin hakkında konuştuk akşam 9.30 gibi Oktay'la ama yayında söyleyemeyiz nasıl konuştuk <gülüyor> evet, 9.30 gibi konuşuldu da Vay, Ayrıca... Oktay, ben seni aradım senle konuştum uzun uzun e, acaba bir şey mi oldu ne oldu diye Demek o güzel güzel anlattığın şeyler hayvanca arkamdan dedikodu yaptınız ha? Yani hayvanca diyeceğim. Yani hayvanca evet Güzel hayvancı. güzel anlattım şeyler işte ya konuştuğumuz ha. şeyler. Sen niye seviyorsun şey işte onları onları konuştuk. Hayvanca demeyelim de insana yakışmayacak bir şekilde diyelim. <gülüyor> Teşekkür ederim içim rahatladı doğru. Hayvanlara da haksızlık yapılmasın ha? Ne gördün hayvanlardan yani? Öyle bir şey var. Ne geldiyse başımıza insanlar. Ya dün ben yani. şeye çok üzüldüm Fahir. Bu Ezel dizisi var ya. Evet. Aa, yani Oktay sen de mi seyrettin? <gülüyor> Ezel dizisinde Kenan İmirzaloğlu bir... izledin mi sen o diziyi? Bir kısmını. Kenan, bir Kenan İmirzaloğlu var. 2009. Evet. Önce Kenan İmirzaloğlu. Sonra, sonra Kenan İmirzaloğlu. İmirzaloğlu. 1900 bilmem ne falan filan değil mi? Evet, bir Kenan evet, İmirzaloğlu evet. daha var. Artık o yılını tam hatırlamıyorum. Şimdi o... E, önceki Kenan. Önceki Kenan İmirzaloğlu da... Çok özür dilerim hiç alakası olmayan bir adam. Şöyle bir bakıyorum da neden o önceki Kenan İmirzalıoğlu yerine Faerynch oynamadı? Ben şunu sormak istiyorum. Neden önceki yerine Kenan İmrzalıoğlu, sonraki yerine ben oynamadım? Sonraki daha mantıklı olmaz mıydı? Önce seçimden önce Kenan, seçimden sonra Faerynch. Sonraki diye bir şey yok ya de yani Kenan ekran... Başrolde Kenan İmizaloğlu var Fahir. Başrolde Fahir Öğünç olmalıydı i̇şte Bunu mi? tartışma ben de diyorum ki ben Şeye razı ol ona, onun üzerine Pazarlık yapalım biz yapımcılarıyla Bizim bakış Öğünç'sine. açımıza göre Fahir'le benim bakış açımıza göre Ve buna binlerce Şu anda sessiz duran dinleyicimizi de ekleyebilirsin Başrolde Fahir Öğünç Oynamalıydı Orada Çünkü ben Flash yani ya. TV'de bazen bakıyorum Kılıcılar Konağı dizisine. Orada e, Fahir'in önce... Yani bölümleri henüz başlamadan... <gülüyor> Başlayacağı benzer ama. Havası e, yani var. Kenan oldu halt etmiş. Yani bir takım elbise nasıl üstünde taşınır? Bir gör bakalım. Bir. Artistlikte takım elbiseyle olmaz bunda bir kez daha söylüyorum. Yani, ben o dizi iki takım elbiseyle çıkardım Oktay. İki takım elbisen vardır benim. Her dizi için. <gülüyor> Her dizi için. Ezel'in yapımcıları şu anda bunu duydu. Ve... Çok büyük hata yaptık A, Pardon, orada... ben onları söylemek istiyorum. Büyük hata, ya, büyük büyük hata. şöyle bir şey söyleyeyim. Orada başrolde gerçi tabii oynuyor başrolde de. O önceki Kenan Müzal oldu öyle rolü bir yerde bitmiyor. Evet, devam devam ediyor. Devam ediyor. Tabii iki takım elbiseyi kullanabileceğin rahat rahat bölümler önümüzdeki günlerde de olacak yani. Umarız Türk izleyicisi için haklısındır. Yani benim benim niyetim o çok ayıp edildiğini düşünüyorum. E, fail başta sana ve ve tüm ekip arkadaşları arkadaşlarıma. Ekip arkadaşlarım. Ayıbın yolları kayıt değil mi? Ha? Ayıbın yolları kayıt değil mi? Ha? ayıbın yolları kayıptı değil mi sen çokta? Ay, ayıp ayrıca nerede olur ayıp? Ay, ayıp yatakta olur. Ayıp ya. yatakta olur Oktay. <gülüyor> bilekiste ayıbın yatakta olmaması lazım. <gülüyor> ve bıçakla dadaşlık olmaz. Ayıp da yatakta olur. <gülüyor> ayıp niye yatakta olsun ya. Girmiş ya. artık yatağa da orada ne ayıp olabilir yani? Ay en... en fazla yatakta benim bildiğim ayıp yorganı kaldırmadan Salmaktır. Ayıp ve bu da çok ayıp bu da ayıp, Nerede bu yani? Yatakta birbirine ayıp oluyor ya <gülüyor> diye konuşan <gülüyor> bir adamlar düşünebiliyor musunuz? Siz? Adamları, Bence aynı, aynı yatakta, aynı yatakta, yatakta adamları düşünmek istemiyorum. Adamlar düşünüyorum insan... ona da saygı duyuyorum. Ayıp adam beyler ayıp oluyor yani bir takım adamlar da düşünüyorum ben aynı yatakta. <gülüyor> beyler dışarıda bir sürü abimiz kaldı. Baştan söyleyeyim diye ben abiler düşünüyorum. Hmm. O, o abiler bugün gelecekler. <gülüyor> <gülüyor> Ay öyle bir şey. Şimdi Cem Uzan dedik. Bir de manşetteki şu habere bakalım mı? Manşetteki Viagra'yı mı vereceksin? Yo. Çarşaf'ta afrodizyak etkili şey vermişler ya. Bunu seviyor ya, musun? Milli, bir, bir grup insanlar çok sinirli ya bu olaya. Bir Hangi olaya? Da... Afrodizya mı sinirli? Hayır ya bu işte Kandil Dağı'ndan gelen PKK'lılara. Mahmur e, kampından gelen 26 mülteciye. Onun ne oldu? Ben dün açtım. Baktım baktım. Her yani. 50 bin kişi karşılamış. İki bölüm house seyrettim. Ondan sonra ne oluyor, ne bitiyor diye bir şey baktım. Gene futbol vardı. Yok, ilerleyen ben dakikalarda, dakikalarda ben işte ben de sinemada olduğum için aynı Yok, anda gözaltına alındılar. Gözaltına alındılar. İşte ifadeleri alındı falan. 50 kişilik bir avukat grubu vardı. 50.000 bin kişilik bir karşılama grubu vardı. Falan da fıstıktı diye. O kadarını görebildim. Nereden mi? nereye? Vatan. Ondan sonra haber tür 150 bin dolarlık ciple indiler. Ondan sonra akşam düz ovaya indiler. Hürriyet test dönüşü. Başka? Senininde manşette ne var Faiz? Açılım sınırdan girdi. Dağdan eve. Ee, Burada bir şey yok. Arkası gelsin diye bir şey daha var Milliyet gazetesinde. Evet. Bu kadar. Evet bu kadar. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaş. <gülüyor> İsterseniz vakit daha nakitken e, Ben biraz haber vereyim da, Konuya girdik şimdi o konuya da Detaylamasına girecek miyiz girmeyecek miyiz Oktay'a dönüyor bütün bakışlar şu anda e, Oktay'ın ağzından çıkacak bir iki kelimeye bakıyor Oktay diyor, Tüm Türkiye Şu anda tüm Türkiye Oktay'ın ağzından Oktay çıkacak iki, iki, şey, i̇ki lafa bakıyor Verelim Genel ilk gruba gösterecek tavır gelişlerinin kaderini belirleyecek Aslında de, açılım açılım de. diye aylardır Konuştuğumuz şeydeki ilk somut olay Burada göreceğiz açılım nedir değildir diye işte o yüzden de ondan, test ondan dönüşü... önce kamera var mı yok mu kamerasız araya yastık koyalım görüşmede böyle, böyle bunlar konuşuluyordu. Mektup yani. göndereyim. Ha e, o yok o mektup olmaz e, cevap yazalım falan diye bunlar konuşuluyordu. Şimdi bundan sonra ne olacak bir bakılacak da bir milleti bir gerginlik var yani böyle bir bir onu ben sezdim. Ne olursa olsaydı galiba bu gerginlik olacaktı. Yani nasıl bir yöntemle nasıl bir şey gel, gelseydi de... bu insanlar bir grup insan seyrelenecekti. Bir grup insan da aman ne kadar güzel diyecekti. Ona saçılacak işte zaten o galiba kamerayla çözürecek. Zaten açalım dediğimiz aslında o zihinlerdeki değişiklik olacak. Türkiye'nin önümüzdeki yıllarında diyelim aslında o bir günden bir güne bir kanun çıkmasıyla olacak şey değil. Hemen her şeyin değişmesini beklemek mümkün değil. Bu arada ben dün NTV'de açık radyo açık radyoydu. Vatandaş var? konuşuyor mu? Neydi ya? Ne şey Tamam ya. Entry tamam. Şey, tamam. Ne, hadi neydi onun adı? Halkın, arkadaş, sesi, Halkın sesi. Ha. Orada çok güzel bir adam vardı ya konuşan. Ne? Herkese arkadaş diyordu kim <gülüyor> Herhangi bir tavrı belli değildi adam yani. Oradan arkadaşlar gelmişti. Öbür taraftan emniyetteki arkadaşlar şey yapıyor. Diğer taraftan arkadaşlar şey yapıyor. Şimdi bazı arkadaşlar da diyorlar ki falan diye. Arkadaş diye konuşmak çok güzel. Eğer ne hitap etmiyorsan. Birilerine gıyabında arkadaş diye konuşuyorsan ifadeni çok güçlendiriyorsun. Hı. Şimdi buradaki bilim adamı arkadaşlar yeni bir şey geliştirmişler. Bu arkadaşlar ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum falan. İyi mi bir şey dedi kötü mü bir şey dedi tam anlaşılmıyor. Diğer yani hava aslında tam da bugünkü gazetelerde değişik değişik açılardan yaklaşan gazetelerdeki havaydı. Aynen öyle o yüzden manşetlere bakılmıştı. Ee, i̇çeride başka gazeteler de var Onları stüdyoya getirmemiştim ama Gerekirse onlara da bakarız Farklı bir şeyler varsa ee, Diyelim Diyelim ve bizde biraz reklam var Reklama, diyelim. reklama geçelim buyurun efendim Alo başkanı. Hepiniz çok kararlısınız ya reklamı Hop reklama geçelim Ege burada hazır asiyer çünkü bekliyor e, Reklam diyince hop reklam O zaman kahvelere geçelim Buyurun efendim buna nasıl bir açılı göstereceksiniz Günaydın Günay aydın ay, dın dın dın... dın. Buyursunlar efendim. <gülüyor> Oho hiç kanon olsun üstüne... E, ...ilk konuşmayı yapmamıştım. İsterseniz... ...hemen yapayım sizi. Buyurun. E, hepimizi geren... ...ve cildimizi geren kahve çıktı. Cildi geren kahve... ...herkese hayırlı olsun. Bugüne kadar kahvenin hep... ...yan etkilerini gördük. Efendim... ...selülit bakıyoruz Ege'nin bugüne kadar hiçbir sorunu yoktu ama artık yaşla beraber kabuk kabuk. gram selülit istersem dolma bütün yayınları. Valla istersen sun. sandalye yapışır bence donlu bu senin de. Sen de sandalye edemezsin. olması kumaş olsaydı rahat rahat sunardım sandalyeyi. Valla çünkü yapışıyor Oktay yani. olsa da kaşıntı yapar. Yok yapmıyor. İz yapar kareli kumaş. O... Güzel kadife iz yapsın. O benim onurumdur. Çizgi çizgi diye. güzel olur. O evet o benim onurumdur. gezer yani. Doğru. Ne yapıyormuş? Selülit bende hiç yok. Serület, gram selülitim lek... yok ya. Hakikaten Ege ya. Aa, Aa eğincim bazıları... şu an... Ha. şu boynundaki şeyle yapıyorsun ya bir garip duruyor. Gram selülitim yok valla samimi söylüyorum ya. Beni Hülya Avşar'la mı karıştırıyorsun? Kimle karıştırıyorsun? Valla selülit yaptığı söyleniyor. Aşırı şeker depolanması değil mi selülit? Ne alakası var ya? Ne alakası var ya? Sapla samanı birbirine kahvede bazıları şekersiz içiyor. Yani ne? işte ondan zaten benim bedenimiz sırrı o. <gülüyor> Kahve ve e, orama burama hemoroid kremi sürmüyor. O çillop gibi yapar adamı. Başta kullanılması gereken yer sonra da gerekli gereksiz her yere hemoroid kremi sürüyor. abi en fazla <gülüyor> kullanacağım yerlere lanman yapıyorum. Ya ama fa, fa, Güzellik sırları. Güzellik sırları gerçekten. Bir gün bir yerde, başka bir yerde kullanman gereken şey, bambaşka bir yerde kullanıyorsun. Mesela neden etki? Neden gıdım bu kadar pürüzsüz? Neden? Lanman yapıyorum. Valla bravo. Gidir lanmanı. Gidir lanmanı dedim size. O şey boynundaki şeyde o şeyleri örtmek için mi? Hı hı. Ben kulaktan fitil alıyorum. Çok güzellik enteresan, zilemi. güzellik sırları. Bunlar Güzel e, yeni yeni kitabında Zerin özel gördünüz mü? Of, taş gibi olmuş. Ne? Yarıya inmiş. Yarıya imlek ne demek? İki parça Zerin özel çıkar ve inanılmaz olmuş. Nasıl, ya. ne olmuş ben anlamadım? Zayıflamış, zayıflamış, zayıflamış. Şimdi kickbox yapacağım diyor. Ben kickboks Zerin özel konusunu çok iddialı konuşmuştum. Bundan 10 yıl önce. Ne demiştin? Yayında söylenmez ama e, yani sonra göçte gitti. Ha, anladım. Anladım. Demek ki mesaj anca yerine ulaştı. Anca ulaştı herhalde evet. Gerçekten de çok güzel olmuş. Yalnız sevgili Zeyhan'ın bir çim su. Ben de şey diye bir lafını okudum gazetede. Eskiden fotoğrafımı istiyorlardı. Şimdi bu durumumdan sonra... Benden istifade etmeye çalışıyorlar, kere, çalışıyorlar demiş. Bir kere gü güler misin diye şeyler geliyor sokakta gördüğü zaman hayranlarımdan diye. Bunlar hayranların değil dedi. Ha <gülüyor> <gülüyor> demede de yani demeyi, demeyi getirdi. getirdi. Londra'da icatlar fuarı var diyor. Kahve sen ha. niye geçtin, pas geçtin ya? Ne bileyim ya. Yaparken. Tabaz annettin fice. Dedin muhtemelen. Sayfaları çevirdin Ne yapacağız? İçeriz bir kahveyi, süreceğiz mi? Vallahi abicim içine kolajen basmışlar. Oh. Tamam <gülüyor> bu kolajenli kahvesini burada kolajen. da bayımışlar. Kolajeni sevmiyorum hakikaten kimisi işte şey üçü bir arada seviyor. Şimdi bu kolajen şeker bir aradası çıkar. Ondan sonra falan filan bir sürü numarası çıkar. Zaten firmada o firma millet içinde ayağa kalktı. Ulan kolajenli kahve mi olur diye. Kolajen ne ya? Allah Allah daha dur. sanki kolajeni öğrendik, bitirdik de millet hemen <gülüyor> itirazda kalktı. Kahvesinde kullanmaya başladı. Ya şekerli işte anladım kadar. Kolajenli kahve mi olur? Ulan, adam sorsalar Bundan önceki kahvelerden ne var biliyor musun sen? Ne var içinde? Nitrat koydum belki. Nitratlı kahve Her şeye itiraz içim. Ama arkadaşım ya. soruyor. Süt alır mısınız? Hayır ama. Kolajen ister misiniz? Koyanasını satayım mı diyeceksin yani? Ya zaten bu ürünler böyle yenilendikçe üzerindeki yazıları güçleri böyle bir kullanıcı şey yapsın diye tüketici bir şaşırsın diye arttırıyorlar ya. Ben dedim glutensiz biskevit diye bir şey gördüm. Benim zamanımda eskiden bir kaymaklı piskevit vardı, onu alırdık. Şimdi ne ya? Glütenli piskevit, glütensiz piskevit. Glütensiz işte bu Gluten. şey. Glüten. şey ya abi ya. Yani. Şey. Bu laktos ne? Ya, intolerant... Bir şey ne? Torantçılar mıydı? Ne böyle? Ne? Laktos mu yoksa şekerciler mi glütenli? Tabii şeker... O bir hastalık Onlar var ya onu... On, toplu onda... paylaşıyorlarmış piskevitlerini. <gülüyor> Glütenlik... <gülüyor> Onların... Benim bildiğim üç hastalık var dünyada. Bir şeker bir laktoz bir de keçi sütü içenler var. Onlar tercih mi hastalık süte, mı? Hayır süte böyle süte bir alerjisi bir şey var efendim. da ancak keçi sütü içebiliyorlar. Ha, Ve keçi peyniri yiyorlar ama keçi peyniri Bak, de be, çok olsun. güzel be hatta böyle emzirme aşamasında onların anneleri inek sütü içtiği zaman bile çocuklar rahatsız oluyorlar anne mecburen çocuğa emzirecek diye keçi sütü içiyor öyle bir rahatsızlık da var mesela anne keçi sütü içiyor alttan Heh, çocuk... telefonlar geldi şimdi Gel ne olduğuna... glüten neymiş ne, kolajen neymiş önce bize bir bağırıp sonra anlatacaklar Günaydın efendim Hayda. Hayda, bağırmaya anladım. bile rüzüm görmedi biliyor musun? Sevgi diyeceğim, kolajen nedir, Glüten nedir? Bunları birer böyle yavaş yavaş Kolejeni sabırlı sabırlı anlatacak yani. değiliz. Günaydın Kolejden. efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kim olacak? Kim olabilir? Doktor <gülüyor> Taceddin. Dikkat. <gülüyor> Doktor Taceddin. <gülüyor> Doktor Taceddin. <gülüyor> Bunu çok beğendim arkadaşlar. bir Yapabilir misiniz? <gülüyor> Tabii <gülüyor> yaparız. Ne demek? Çok naziksiniz. Doktor Öz Coştu ben... gitti. Doktor Tacettin ve sadece <gülüyor> radyo programlarında konuk olarak katılıyor. Siz de yapsanız Doktor Tacettin Taco Show diye. Ya <gülüyor> iyi fikir. Biz de bu şarkıyı kullanırız <gülüyor> Yapar mısınız öyle bir teklif gelse? Bunu konuşalım. Hayır bizden gelmeyecek yani başka bir yerden bizim televizyon imkanımız yok da. Hani ha. öyle bir teklif gelse yapar mısınız Doktor Tercit? yeterince işim olduğunu düşünüyorum. Sabahları sizinle sohbet etmek yetiyor diye düşündüm. Peki efendim küçük düşünüyorsunuz anladım. <gülüyor> <gülüyor> Peki Tercit'imi dinliyoruz. Şimdi tersten başlayalım glütenle ilgili mevzu. Şimdi çölyak hastalığı diye bir hastalık ha, var. Çölyak evet. bu Buğdayın içerisindeki bir bitkisel protein bu glüten. Evet. Ona alerji duyuyor insan ve bütün yiyeceklerin emilmesini engelleyecek bir reaksiyon oluyor vücutta. Böylece e, malabsorpsiyon diye yani kötü emilim diye beslenme bozukluğu ortaya çıkıyor. Hatta bu gluten de şey var değil mi? Tamam şimdi netleşti. Hani ona değmiş kaşık bile o hastayı tetikleyebiliyor hastede görüyor. Tabii tabii, tabii. aşırı hassas olanlarda aynen öyledir. O yüzden glütensiz gıdalar konusunu e, şey yapmayalım. Çok aşağılamayalım. Çok önemli o. Yok yok, yok hiç aşağılamıyoruz. Bilmediğimiz için kendimizi aşağıladık bilekiss. Yani öyle bir durum var. O ki kevitlerin üzerine böyle uzun uzun yazılmış artık bisküvit yiyebilecekler eskiden her şeyden uzak durmaları evet, gerekiyordu evet, değil mi? eskiden bisküvi evet. yoktu evet haklısınız Peki, Şimdi gelelim. O bir çözdü. sonra kolajene, geldi. kolajene geldik kolajende insan vücudunun dokularının ağırlık taşıyabilme yeteneğini sağlayan, kendi ağırlığının 10.000 katını taşıyabilen bir aminoasit zincirinden oluşan 12 çeşidi olan bir proteinler karınca proteini mi? Ee, Karıncalarda da kolajen var. Ya çünkü onlar da ağırlıklarının da çok fazlasını kaldırıyorlar. E, onu biz nerede kullanıyoruz tıpta? E, Kahve. Yani kolajen aslında şu anda kullanıldığı en önemli yer kozmetik alanında işte doku kırışıklıklarında e, cilt kırışıklıklarında derinin altındaki kolajen miktarının azaldığı söyleniyor. Yani oraya Onun, dolgu. E, dolgu maddesi olarak kolajeni geri döndürmek. Ama onlar genellikle Eskiden işte zafiyet sığırdan elde edilirdi. Şimdi insandan rekombinasyon yapılarak elde ediliyor. Hmm. Ama hangi durumda olursa olsun vücut yabancı bir protein olarak algılayıp onları da absorbe ediyor. Yani geçici çözümler bunlar. Peki Taceddin Bey anladığım kadarıyla bu kolajenler kaldırmaya mı yoruyor? Ee, tabir çok... Tehlikeli bir açılıma sebep olabilir <gülüyor> O itibarla e, Taşımaya diyelim taşımaya. Taşıyacak Ama yani. taşımasıyla da değirmen dönlen dönmez dönlen. Diyorsunuz bir taraftan e, Yok o suyu arttırabildikçe O suyun geliş kanalını genişlettikçe Onunla da değirmen dönebiliyor artık Yani Ona, su da, testesi da, su yolunda da, kırılır diyorsunuz. <gülüyor> Şöyle de bir şey var Taşıma var taşıma var Yani kimisi, kimi, Bazı kolajenler var Böyle elinin ucuyla yük taşıyor Bazıları var gerçekten içten bir şekilde Omzuna alarak <gülüyor> yüklenerek taşıyor iniz yani... var Ba e, taşıyıcılar 8 saat sarı yeşil görme falan yapıyorlar mavi yeşil görme bazıları bütün hafta sonu taşıma yapabiliyorlar. E, farmastotik bir materyalin bir yarı ömrüne bağlı olarak. Anlamadığımız şeylerden bahsedince siz Taceddin Bey <gülüyor> biz anladığımız şekilde dinliyoruz sizi. Ondan hepimiz <gülüyor> Şimdi, birbirimize bakıp gülüyoruz burada. Evet bu taşıma ortaokul öğrencisi gibi. E, salatanın <gülüyor> rengini bile mavi gösteren e, ve başka işlevlere de yarayan fosfodiesterastip inhibitörleri var. Evet, Esrar olmaz. maddesi altın de şey. şey diye biliniyor. Esrar ee, maddesi. Esrar teylesen bir şey olmaz Viagra. Evet, evet, evet. He. Öyle biliniyor. Onların etkisi var. Yani evet. salatada mı varmış? Hayır. <gülüyor> Benim çıkardığım sonuca bak. Salatada mı varmış yani? Salataya viagra koymuş. Marulda yani. mı varmış? O zaman marul diye. Okul önlerinden salata alıp yemeyelim. İçine viagra koyuyorlar diyor. Bir gün önce Ege yaptı. Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkürler Taceddin Bey. Görüşmek Sıkıştığımızda ederim. gene yardımınıza bekliyoruz. Doktor Taceddin. Doktor Taceddin. Doktor, Doktor, Doktor, Doktor Taco Show. <gülüyor> Bu hafta konumuz Soner Arıcı. Evet. Saatlerimi papatya suyu nasıl Bu saatin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Bize değil doktor Taceddin'e teşekkür et ya. Dr. Taceddin Dr. Taceddin Bir anla değişir vaziyet. Esmirler, şakalar ve coşkular sevgi dinleyiciler modern sabahlar hepsini aynı potada eritiyor ve bir damla damlatmıyor en güzel tarafı. Dün akşam bir kilo kıyma yoğurdum. Üstünde. Ha kadar benden tatlı bir soğan ve et kokusu alıyor musunuz? Yok. Vallahi bravo o zaman. Tebrik ediyorum. Eldiven mi kullandın? Yo. Çünkü bak aklınızda olsun. Kıyma yoğurduktan sonra dolma içi yoğurunca o kıymanın bütün kötü kokusu olduğu gibi dolmanın içine geçiyor. Ha, pirinci birinci kattın açalım mı? Hı hı katır yani. Bir baktın ellerini temiz olmuş kendini. Bir kilo miydi? kıyma konmaz ki ona manyak mısın Abi sen? Hayır köfteyi ayrı şeyi ayrı yoğurdum. Sert girdin falan manyak mısın falan diye. Bir adam, kilo kıymadan onun Adam kıyma içme. yoğurmuş soğan şey yapmış. Bir kilo da şey yapacak iki kilo içten de affedersin e, atıyor, rakam vermek istemiyorum ama baya baya bir şey çıkar. <Gülüyor> Dün gece bir buçuk kıvamında önüme çıkan her şeyi yoğurabilecek kapasiteye ulaşmıştım. Teşekkür. Metali yoğursam suyunu çıkarırdım. <Gülüyor> Aslında bir ara istedim böyle ya yani kendi kendime nasıl hayaller daldıysam Böyle kurşun yoğurmak istedim Bir şeyde var ya hani Kurşun da değilse Cıva yani, cıva. Böyle, böyle yoğurayım top top yapayım ve onu koyayım Böyle lokma dökme gibi <gülüyor> Bir de Fıt, kısık tık, sesle Alin uyuduğu için Kendi kendime hep şey şarkısı söylüyordum Elmayı top top yapalım kızlara başlış atalım <gülüyor> Buyurun efendim Değişik açıklamalar var <gülüyor> Benim açıklamalarımdan daha değişik olacağını için zannedip... Vallahi var Hilal Cebeci'nin açıklaması var Verelim mi ki ayıp mı acaba bu ya, ya? ver ver Burada Hilal Cebeci Olur mu Hilal Cebeci bizim Kim en... Hilal Cebeci Doğuş Doğuş oh. mu büyük büyük Okan Bayılgen'in programına çıkıp çıkıp böyle bir Jennifer Lopez taklidi mi yapıyordu ya işte Kaylimin o taklidi yapan bir kadın Eskilerin Lersan Mutlusu gibi düşün Lerzan Mutlu'yu ben şimdi çıkaramadım. O, o zaman şöyle diyeyim. <gülüyor> ZİNET <gülüyor> SALİ'nin değişik versiyonu. <gülüyor> <Salim>. <gülüyor> şimdi anladım. Ee, Cansu dedi Cem Yılmaz ilişkisini eleştirmiş şöyle demiş. Cansu ona aşık değil. Bir gece Cem'le yatıp sabah birlikte uyanmak istiyorum. Beni tanısa evine başka kadın sokmaz. Ya girsin işte bulaşıkları yapsana. Bay bana bak. Bana bakma yapsın. Bana niye bakıyorsun uzun uzun? Sinirli, Orada sinirli Hilal Cebeci'nin numarası verilmiş mi? Bakayım. Sen şey de Kenan Yemezalıoğlu'na benzerliğin <gülüyor> Su götürmez bir gerçek Cem las kıvamında espri anlayışında Yani yani Zıp tam paketi sunuyorum Ay, Hilal Cebeci ama yok ya şey, Evini ben. gösterdiler Ha. Aa, Evini ha. gösteren kahraman olmaz diye bir şey biliyorum ben <gülüyor> Evini göstermişler Ya hamamda falan fotoğraf çekilmişti ya çekilmişti i̇şte. e, Sen de hamam seviyorsun Ben de ha. hamam, hamam seviyorum Asası as Oktay'a hamam seviyor da Hamam Oktay diye geçer Oktay hamamcı <gülüyor> Oktay senin soyadını Demirci'den hamamcıya çevirebilir miyiz? <gülüyor> Bunun için başvuru için çok geç kaldık <gülüyor> sen, mı? Sen sen hiçbir şey yapmayacaksın. <gülüyor> Yok dilekçe dilekçeye imza. Biz sen, her şeyle biz uğraştık. Sen başvurursan bence geç kalmış dayılmayız ya. İstilebilir yani. Ya ben değil. ben. Öyle değil. bir şey de istiyorsan yapabilir misin? Ben soyadımdan şey değil abicim sen. Hayır ama. benim için diyorum Hayır, şimdi. Hayır o tabii tabii tabi de. Ilginin. Öyle sormadın mı? Tabii tabii A'dan Z'ye. Tamam, her şeyle uğraşıyoruz. Oktay hamamcı geliyor. Oktay hamamcı. Kim de hamamcı soyadlı ünlümüz bizim? Birim tanıdığım abimlerden arkadaşı var. var. Doktor Oka Hamantı var. kayboldu. bulamadım. Teşekkür ederim ikinizde de, de. Ee, ve geçiyoruz bir başka habere ee, geçelim mi? Ya afrodizyak çarşaf açılımını bir türlü vermedi. Afrodizyak çarşaf açılımını verelim. Londra'da icatlar fuarı varmış. Ne <gülüyor> kadar güzel fuarlar bak. İcatlar fuarı. Burada kumaşında afrodizyak malzeme. Burada da şey var. Çarşaf. Hediyelik eşya fuarı var Ankara'da. Süvenir Süvenir fuarımıza hoş geldiniz. E, afrodizyak madde içeren çarşaf askı gerekmek sizin ütü ya yani afrodizyak içeren bir çarşafta benim aradığım özellik ütüye gerek var mı yok mu asın astığınız gibi serin diyorsa ben onu alırım. Işte. Ben kenar, afrodizyak oldu kenarları lastikliyse çünkü onlar çok rahat kullanımı Öbür türlü yataktan kayıyor, mayıyor çok büyük. Kenarları sıkıntı. lastikli çarşafı nasıl katlıyorsun sen? Nasıl nasıl katlıyorsun katlamayacaksın ki onu. Ne yapıyorsun onu Ruh Rula, Rula koyuyorsun. yapıp içine gazete sarıp Normalde bir çarşaf katlama var diye Karşılıklı gerersin katlarsın yaklaşırsın Bir daha şey yaparsın onda da germe usulü yok Onu güzel asacaksın Aslıktan sonra kuruyacak Kuruduktan sonra yerine yerleştireceksin Tamam Mükremin abi <gülüyor> Mükremin abiyle ne alakası var ya onu güzel, bende iki takım var mesela öyle. Çok kullanışlı. Bir bayramlık, bir idamlık <gülüyor> <takım> <gülüyor> Bir idamlık, var. hakikaten öyle. Tebrik ediyorum. Ee, kullanımı son derece rahat. Her eve lazım. Zamanında gazeteler de vermişti hatırlıyorsanız. Havlu çarşaf vermişlerdi. Çarşaf açıldı mı? <gülüyor> e şimdi bunu yatıyoruz üstüne. Sözün bittiği yer. yer. <gülüyor> Yatıyorsun, üzerine afrodizyak etkisini anında görüyorsun hocam. Bakın şu şekil. <gülüyor> Keşke bir çarşafım olsa. Aa sen onu bir şöyle yapsana ya. Şöyle Çarşaf efekti bir yap. O... Ha, tam tamam dinleyiciminize gitmiştir o Onun dışında askı <gülüyor> gerekmeksizin duvara asılabilen Manyetik temizlik bezi Mesela bu da icatlar Duvara, yapışan, bez mi yani? duvara yapışan sarı bez Aa, Onu yapıyorlar zaten Bir, Bazı evlerde şey yapılıyor Mesela bu kullanılan streç folyolar Defamlı kullanılsın diye fayanslara yapıştırılır öyle. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar kullanıma yönelik olarak Onlar çok güzel yapışıyor Lap diye yapışıyor Bezi de aynı şekilde lap diye yapıştırıyorsun. Orada kuruma yapıyor. Kuruduktan sonra hafif sıyırarak alıyorsun yani. Stretch folyo hem bir... E, <gülüyor> Sıyır. Ne derler, <gülüyor> güzellik hem de bir lanet hayatımızda. Niye? Ben dün 4,5 metre streç folyo ile şey, boğuştum. O ya yaptığım köfteleri sonra <gülüyor> folyolamak lazım. E çünkü bir kilo kıymayı yoğurursan yapacağın köfteleri dizginlemek zorunda kalırsın. Hakikaten masalın bir ucundan bir ucuna şey yaptım. Ondan sonra böyle köfteler yarışıyor gibi onları tık tık tık dizdim bir katta üstüne yaptım. Çok zevkli oldu. Önce evcilleştirmen lazım köfteleri. O kadar çok köfte Kaçlı birbirini görürse yaptı? azar. Kaçlık paketler dedim. 12'lik paketler. 12'lik paketler şey. halinde şey mi geçirildi? <gülüyor> Yakalayacaklar <maddesi>. böyle... <gülüyor> Ellerinde kelepçeyle masanın üstünde de köfteyle şey ne yazılsın Ege? İstediğin bir şey var mı? Hmm, köfteyi, yoğuran köfteyi yoğuran kahraman olamaz. Köfteyi yoğuran kahraman olamaz. O derecede köfteyle adam şey yapmış yani. O kadar bu cümle yazılacak kadar şey oldu mu çok köfte var mıydı? Küçük harflerle tabii Vallahi ki yok. Artık küçük harflerle yoğuruyorum. <gülüyor> Onun dışında bu icatlar fuarında ödül alan e, buluş şu. E, kırılan kemiğe şırınga edilince sağlamlaştıran kalsiyum fosfat karışımı bir çimento. Yalan. Bunu da Malezyalı e, Chiu Kim Kuhn almış. Aa, o çok süper bir adam. Türkiye'ye Malezya mı olacak? Hayır ki bu Malezya'daki sağlık fuarına kimler katılmıştı? Bize biraz şey yapar ee, mısın? Chiu Kim ee, Onun çok güzel şeyleri vardı. Ee, söylemeyeceğim be. Ya, Söyle, niye, askerden. fırsat Hayır, hayır söylemeyeceğim. Bize askere gittikten sonra bu espirilerle dönmedin mi? Niye ben şimdi geçmişinde şey yapıyorsun? Ben bir arkadaşımdan duyduğum espriyi yapabilirim istersen bir arkadaşımdan duydum az yerden döndükten sonra yaptığı espriyi yapayım istersen tabi buyurun ee, malezyalı e, sağlık fuarında Kimchi, e, <gülüyor> kim çiğ kim, kunla kim sing lo ve ne deong sang buluşmuş günaydın günay aydın ay, günay aydın ay, <gülüyor> buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor konuşalım Yeni şey çıktı, yeni düşürmeyen tekerlekli Jingo. Ah şey gibi ama. Düşürmeyen bisiklet ya. Bu neydi adı ya? Cincirden mi? Cincirin. Cincirin, Cincirin üç tekerlek kısmı yapıldı. Si şey, bir şey işte. Evet. Onun. Yo üç tekerlekli de ya. Segway. Segway. İki tekerlekli normal dört tekerlekli falan değil ya da böyle bir destekli falan filan değil. Aa o Segway ne kadar eğlenceliydi. Kıbrıs'taki en güzel saniyelerim onun üstünde geçmişti. Ben sana söyleyeyim Zaten yine 30 40 eğlencem... saniye kaldın üstünde daha ne havasını atıyorsun. Tamam. Siz Ay, o kadar bile kalmadınız ya. Kıbrıs'ta 30 40 saniye kalmış olsaydınız. Kaysan helikoptere binmiş miydin? Bindim. Atıyorsun. Evet. Atmayın. Ne atmadım. Bindim canım. Ablalarla. Bunun espirisi olur. O zaman. Olur? Evet, binmedim ama bindim diyorum ben. <gülüyor> ben de bindim. Herkes bindi mi helikoptere evet, yani şu an? Diksen mi? Söyle sor, sor. Helikopterle ilgili millet istediği şeyleri sor. Ee, <gülüyor> helikopterde <gülüyor> ne yemek veriyorlar? <gülüyor> helikopterde yemek ya vermiyorlar. Ya gitme mesafeye bağlı. Ya benim kumanyam <gülüyor> vardı zaten. Fahiş çok farklı cevaplar geldi. Bizde kumanya vardı sabitti yani. Mesafe göz sizin. Zaten iki günlük kumanyam vardı. <gülüyor> Şöyle diyeyim o zaman, ikiniz de helikoptere bindiniz. Hı. Helikopterden daha güzel bir şey segwayin üstünde. Çünkü her şey senin kontrolünün altında helikopterden daha zor Öyle olamaz. kontrol derdin yoksa bence helikopter daha konforlu ve daha hızlı. Gideceğin yere daha o hızlı kadar hızlı Bizim helikopter uçur. o kadar konforlu değildi zaten. Biz bir dolu adamla beraber gidiydik. Gidiydik dediğim gidiyorduk. Bir dolu adamla işte o şeyle cincirle ve gidebilir misin? Gidemezsin falan. Yüreceğimiz pırpır pır ediyordu yani. Çünkü böyle insanın içi çekiliyor. Hakikaten içi çekiliyor. Böyle uçak gibi falan değil. Yani böyle nasıl diyeyim böyle hem bir taraftan gençlik parkında şey gibisin. Oradaki en alengirli alete binmiş gibisin. Hem de böyle ne bileyim. Ve enteresandı yani bir değişik de değişik. Ama Segway öyle mi ya? Segway öyle mi ya? Segway çok güzel ya. Segway harika. Segway mükemmel. Segway. Segway her eve lazım. Segway. Ee, Türkiye temsilcisi Ege Kayacan. Hakikaten alsana bir tane temsilcilik. Hem ya alayım sınavdaki... nerede kullanacağım onu işte? Ya Ege'cim şimdi burada ağır konuşmak istemiyorum da benim. E, Temsilcilik almayı yanlış anlatıyorsun Fahir Adam Sen Dozer, dozerlerin temsilciliği Sen daha yanlış alıyor, anlıyorsun alıyor, onu Nerede kullanayım diye mi alıyor adam Ben şimdi bu kadar dozeri nerede kullanacağım mı diyor. Forklift alıyor onları ben nerede kullanacağım Satacaksın onları satacaksın Bir tane kendine ayıracaksın Gerisini satacaksın hey, O zaman ben e, bugün artık geç kaldık yarın sabahtan gideyim rektörle Efendim, e, böyle böyle modellerimiz var e, okul içinde özellikle e, ulaşımda çok <gülüyor> öyle bir şey mi düşündüm Bu, okul, böyle mi satayım yani okul içinde monoraya geçilecek. Monora geçilecek tamam kime satabilirim sen bana söyle şey bana benim, birkaç tane potansiyel ilk, müşteri söyle ben Oktay birkaç tane etti birkaç iyi adamdan bahsettim sana ki maddi durumumuz herhalde Oktay aslında kim alabilir biliyor musun şu anda aramızda alabilecek tek kişi sensin sebep Çünkü ve sonuç ilişkisi diğer bu uzun mesafe aleti değil sen evinden çıkıp çok rahat gelebilirsin otluye. karda kardakışta o bayırı çıkmazsa kardakışta o bayır Zaten güle bayır, oynaya çıkarsın bayır bayır diye konuşuyorsan hiç bence al <gülüyor> bayır bayır dediğin ne şu otlu, aa, arka kapısından çıkış mı arka kapısından çıkışı var bayır bayır, bayır gülü <gülüyor> evet oktay oldu ben sana tekrar şey yapacağım arayacağım ben seni tamam mı sen kapat şimdi kapat <gülüyor> kapat, kapat, kapat. <gülüyor> Buyursunlar efendim ne oluyor ne bitiyor yani ne olsun, ne İşte ya. özel iki tekerlekli Bisiklet geliştirilmiş dur, Adı adı da var bak dur ne ne? Adı ne? Ee, Gayrobike Gayrobike ben bu hasretler ya, Gerçi bu firmanın <gülüyor> ismi <gülüyor> Biraz yavaş gidiyormuş ama e, kesinlikle düşmüyor. Jiroskop sayesinde kaza ve yaralanma olamayanın büyük <gülüyor> jiroskop ölçüde Jiroskopsuz bisiklete ben bisiklet dememem zaten. Bir kontra pedal vararım, bir de jiroskop. Ön tekerleğin içinde yaralan jiroskop ya. Bilmiyor musunuz jiroskop? Dolma lastik vardır ya. Dolma lastik değil dolgu lastik vardır ya. Dolma lastiktir o. Dolma lastik diye geçer. İzmir'de dolma lastik diye geçer ve salçalı ekmek yenilir. Ve yemir. de istepne olarak geçer değil mi İzmir'de? <gülüyor> İstepneye aldırma istepneyi. Ve top Ve bak oynamak. Ee, e, al kaç para disk Fiyatını söyle bana. Her şeyin fiyatı, her şeyin fiyatıyla ölçemezsin evet, yani. her, şeyin bunu, fiyatı her şeyin bir fiyatı vardır. Bir yere yok Her şeyin bir fiyatı her şeyin bir fiyatı yoktur. Her şeyin bir bedeli vardır. Onun Eğer için ben bunun da fiyatı yok. Öyle şey yok. Biz bedeli yok. Bedel ödemişik. Bunun karşılığında <gülüyor> mesela garantisini şey yapmak istiyorsan böyle biz buna bedel ödemişik. Bu bedelin karşılığını alacağım. Garanti belgesini alabilink. Bu O şekilde gelmem lazım. Kaç para bu? Kaç para bu? sensory. İşte Yok işte. işte ya Bir tane belli değil ya. Dünyada en nefret ettiğim şey prototip. Bir tane yapıyor. Prototipimizi ürettik. Yap 10 tane sat iki tanesini on meraklısı çıkar zaten parası olan. Prototipin parasında Ege'nin bu konuyla şurası. ilgili çok güzel bir lafı vardır bütün prototipler için. Tipe bak. <gülüyor> Benim duyduğum bir laf var. Prototip alacak kadar zengin değilim diye bir laf. Süper bayağı. Bunu iyi. diyen kişi ne, ve... ne oldu bilmiyorum çemçürdü galiba <gülüyor> ve öyle kaldı ama ağır cezaya mahkum edilmiş ya 25 yıl katıksız hücre cezası Bu... <gülüyor> <gülüyor> öyle bir ceza var mı ya katıksız hücre cezası katıksız diye. hep sulu yemek veriyorlarmış katık yok <gülüyor> <gülüyor> İçim katıldı diyormuş adam Yok. Hiç kakılmasın diye <gülüyor> <gülüyor> Huysuz ve tatlı kadını bilirsiniz değil mi Ben size dün bir şey anlatayım mı Ali Dün, bir şey, dün bir şey anlatayım mı <gülüyor> <gülüyor> ben ben dün dün Şunlayı nasıl anladın... kurdun ya tip bir zaman kipi kullanıyorsunuz <gülüyor> hocam Çünkü ben geçen gün alayım... Bir şey anlatayım mı diye anlamadınız mı ne dediğimi Anlayamadık. Türkçeniz çok güzel ya. <gülüyor> TDK madalyalarınızı her seferinde gözüme sokarcasına konuşuyorsunuz. hiç konuşuyorsun. üstte çıkmaya çalışma. Dün bir şey anlatayım mı deyince ne anlamamız gerekiyordu Allah aşkına bir. Şey ne mi? anlamış olabilirsiniz. Dün bir şey ben size anlatayım. dün bir şey anlatayım mı? Tamam. Dün hep beraber döneme girelim. Sen öyle anladın. Sen ne anladın? Anladım. Ben ne anladım biliyor musun? aynı bak bir tane çocuk gördüm ben hafta sonu. Bir alışveriş merkezinin önünde. Hatta şey dedim. Acaba net bir kip kullanıyor zaman kipi diye. Çünkü. Gidek de alak mı diye bir şey dedi. Senin konuşma biçimine benziyor. Gidek de alak mı deyince herhalde dilek kipi gibi bir şey diye düşündüm. Ve baya bir e, kendi içimde mücadele verdim. Neyse hadi sen... Gidek de alak mı demek işte gidelim de alalım mı demek ya. Tamam işte ne tip bir kip bu? İşte, istek kipi. Ol, olacak diye konuşan bir adamın <gülüyor> çok sorgulayamayacağım. Bir kip. İstek kipi de bence oradaki hata şey bir şey üzerinde teklif edilir. Alak gidek şeyleri. İkisi birden edince karışık. Tabii, kafa karışıyor. Mesela gidelim gidelim de alak mı? Gide, de. Mesela, alak. Gidek alak mi? Gidelim de mi? alalım mı almayalım ya Bak, da gidelim, gidelim, alak karp... mi? Karpuz örneğindeki gibi bir şey işte ya. Ne? Karpuz kelek mi diyeceksin? Hayır. Şimdi yayında da karpuz alalım, yaralım ve yiyelim diye bir şey var mı? <gülüyor> Onun gibi bir şey işte bu da. He. Çocuk ne yaptı. <gülüyor> çocuk her yerde çocuk, çocuk ne yapacaksın yerde. Şimdi dün Ali Bir anda çorba istemiş Aa. Ondan sonra çorba istiyorum çorba istiyorum falan diye Bizim ailede de bir heyecan oldu Ben İzmir'li falan aradım çocuk çorba istiyor kendi falan Çocuk diyor. krize girdi çorba krizine Ondan sonra Okulda de, alıştırdılar gece. herhalde Okul önünde çorba satıyorlar esrar maddeli Anneanne de mercimek çorbası yapmış falan Böyle hemen koşuşturuldu o Çorba yetiştirildi falan Ali'nin önüne koyuldu Ali böyle çorbaya bakmış Bu ne ya Köpek çorbası <gülüyor> Ay sevgili Aleyna ya. <gülüyor> sevgili Aleyna. Bence güzel, lafı güzel şey yapmış. Yerine koymuş yani. Köpek çorbası çok hoşuma gitti. Peki e, yedi mi? Hayır sonra bürgede gülmekten yediremem. <gülüyor> bu ne ya? Köpek çorbası mı bu? Bu arada e, çok merak ettim. Canım da bir çorba çekti de. Ne çorbasıymış? Mercimek. Ha, mercimek miymiş? Hmm. Naci Mek de tam köpek çorbası hissi uyandıracak bir çorba değil mi? Nasıl ya hiç öyle bir şeysi yok. Biraz kıvamı koyu tutturmuş senin Sen e, şimdi ba baba olduğu için olaya duygusal yaklaşıyor. Bir tarhana döktürseydiniz evinizde yok mu bir tarhana? Hemen. Tarhana iki kaşık. hiç yok ya evde. Allah Allah tarhanasız ev olur mu Ege? Biz kurşun döktürdük nazar Tarhanasız ev ev değildir. Diş tarhanası mı normal tarhanı mı? Diş tarhanası. Diş budayı. Of of of. Ben son söyleyeceğimi söyleyeyim Din, söyleyeceğim ben çıkacağım ben. Dinleyicilerimizden yük, yükselen ses <gülüyor> radyo dinlerken. <gülüyor> <gülüyor> son söyleyeceğini en başta söylüyorsun Fahriye. Huysuz ve Tatlı Kadın vardı bugüne kadar. Kimde Huysuz ve Tatlı Huysuz ve Tatlı Kadın. sen bu şarkıyı söylemeden önce ben şey yapacaktım. Ben sabah bir nı nı radyo, radyo kanonu dinliyordum. Nı nı nı nı nı nı nı nı Yazık değil mi bana diye bir laf geçti. Ondan sonra da sunucu Yazık değil mi bana şarkısını söyledi. O an, an anladım ki. ki günah değil mi bana mıydı? Neydi? Kenan Doğulu'nun şarkısı söyledi. Yazık değil var. mi bu defa ben dürüstçe oynamaya. Öyle bir şarkı var. Onu onu söylediyse ona bir itiraz. Oydur sen bir formadattır faile. Kendi kendime Olur. şey dedim. Bir yayında edilen bir cümleyle ilgili bir şarkıyı hemen akabinde söylemek ne bir espri, ne bir zeka göstergesi. Lütfen yapmayalım. Ama bunu bizden görüp yapıyorlar. <gülüyor> bizden gibi. görüp de yapanlar devam etsinler. Biz bırakalım. Arkada hiçbir şeyin göstergesi değil Hiçbir ciddi, şeyin göstergesi. <gülüyor> ciddi söylüyorum. Ama <gülüyor> Mesela şey, ciddi ciddi söylüyorum. Ondan yeni... sonra ciddi ciddi gidiyor musun diye Bengü şarkısı söylemek neyin göstergesi? O şarkıyı bildiğini mi gösteriyorsun? <gülüyor> Yo liste yaptığını gösteriyor. Evet abi listecilik <gülüyor> demek ki kafada belli bir adamın şeysi var. O var O şarkı söylemek Zamanında bir bu, bu tip listeler yapmış birileri yapma alışıp yapma etmen yapma et tamam prensip kararı şarkı söyleyene ağır ceza şey verilsin. E, Net de da karara bağlayalım da ondan sonra falan da filan da olmasın. Güzel. Bu adı da neler oluyor bize kararname olsun. Neler Mesela oluyor? yayında birisi neler oluyor bize dediğinde başkası neler oluyor bize demesin. Ama, ama çok tehlikeli. Başka bir şey seçelim ya. Bir aksiyon olmayan bir şey. Ona seçelim. para cezası olsun ya. Çünkü tamam. şey... neden oluyor bize mesela. Hay hay hay hay. Hay hay hay hay. Çarpıtma yok. Hiçbir şekilde şarkıyla cevap verilmeyecek. Şarkıyla cevap verilir. Soruyu kişi... soruyla ve şarkıyla peşin cevap verilir. Peşin ama peşin. Yoksa tamam. üst peşin... üstte yazılıyor ondan Peşinle sonra YouTube'da cezalar. Yok tabii. Şöyle söylüyorum ben. Ee, diğer iki kişi alacağı için Mesela... Yayına olmasa bir şey bile şey, bir yeri şey 100 lira bunun cezası 100 lira. Ben mesela bir demin peşin dedim ya Fahrişe'ye dedi peşinde indirim olmuyor falan filan gibi bir şey söyledim. Peşinde ya. indirim oluyor dedim. <gülüyor> Aman neyse ya. Her neyse. Bu da ceza var mı yoksa sadece şarkılandı mı? Ben şarkıyla başlayalım. Yani bu, şarkı e, bu, bu da ne alaka o zaman? Bu, bu bir da, cümleyle geçip gidiyor. Amerikan salata kebap yani ne alaka yani? Al bu da o zaman ceza <gülüyor> yapacağım. <gülüyor> Hayır biz altın mıyız? Bunlar, bunlar olmadığı için bunlar bunları söyleyemeyiz. Esterseniz... İşte Sadece noktasına geliyoruz. Yüz tamam. yüreğim abi. Benim anladığım kadarıyla şimdi sen rakama takıldın. Oktay prensipte <gülüyor> Ya var. bu fayda Hepimizin... her şeyin bir fiyatı olduğunu üzerinde. Hepimizin kaç, para kaç para. Sırf o. Bazı soru işaretleri var. O İsterseniz... zaman bit neden? <gülüyor> yap yap. Yapamam. <gülüyor> yap. Yapmam yap. yap. Daha abi. başlamadı ki. Daha para cezası Daha yok. para cezası başlamadı. Yap. Yapmıyız ya. Yapsana ya. Yap. Abicim niye sen de suça teşvik ediyorsun adamıya? Suç ben bu... mu? Daha suç kapsamına alınmadı diyoruz sana. Benim kendi içimde suç. Benim ahlaki <gülüyor> değerlerime göre suç. <gülüyor> Yazın olmayan ya, toplum kurallarına göre da, suç 2.5 dakika önce şey diyordum Ama onu söylemek lazım <gülüyor> Fahir'in en önemli tarafı Ben hemen içselleştirmesidir Bin yıldır böyle yaşıyormuş gibi yaşayabilir Fahir Bin yıllardan Doğru. bu yan böyle yaşıyor Fahir'in takdir ettiğim yanı da bu zaten Vallahi İsterseniz bunun Fahir. kararnamesini herkes huzursuzluklarını söylesin. söylesin Program son 15 dakikasında bir antlaşma imzalayalım Ondan sonra paketlere ayrılıp stüdyoyu terk edelim tamam, O zaman huysuz ve tatlı kadını bitireyim mi? Hayır. Uç süt ve tatlı kadından sonra yaşlı <gülüyor> ve yalnız adam. Bir anla değişir buz mı? ya. Disko disko. Oh, oh. Haydi gençlik hop hop diyor diyoruz sevgili dinleyiciler. Odan sabahlar devam ediyor. <gülüyor> Oktay Demirci'nin son haberi. E, Yapmıyor musun şey? Kararname mi? Kararname. Ben söyledim en Külterler. başta. Söylenen... <gülüyor> cümleler üstüne onunla ilgili şarkılar söylemek yasaklansın. Eğer daha doğrusu şöyle yapalım. Yasak yasak demeyelim de yayında yapılmasın. Yayında yapılmasın. Yani bir tabii... bir şarkı söylenmesi. Yani neler oluyor bize'den sonra. Ha. Neler oluyor bize diye şarkı söylenmesi Şey slogan atabilir miyiz? Neler oluyor bize Hayır. gibi mi? Mesela sen söyledin. Neler neler Ege neler neler. Neler neler Ege neler neler. Bu şarkıya girmez. Bu bir açılımdır sonuçta. Tamam bu olsun evet. Sadece neler neler için şimdilik başlayalım. <gülüyor> bir tepki gelmezse Bir devamlı. şey soracağım. Bunu cezai müeydesi herhalde bir, bir para, para. Para cezası. A para cezası tabii, tabii. Para cezası kaydırısın. olmazsa olmaz. Hakikaten değil. 100 diyorum ya. 100 lira <gülüyor> çok olur bence ee, Abi caydırıcı. Abi canım ki. Olmaktan ziyade şeye girer. Bezdirici olur. Bezdirici olur. Yani burada 20 lira. Bizim, şunu unutmayın. Burada bizim amacımız yayında bu şarkıların söylenmesine engellemek. Yani Hı. para toplamak değil fayda. Doğru. Yani bağcı ve üzümcü. Bence 5 lira şanakçı. olsun. 2 defa 3 defa söyleyen adam 20 lira verdikten sonra. Küçük iyice oldun abi. Yani 5 lira ne ya? Şimdi şöyle beş söyleyeyim. 5 lira ne abi? Bu şarkıyı ilk söyleyecek adam olarak sen 100 lirayı vermemek için 40 takla atacaksın. Onu engellemek yani ne canım. Neler oluyor biz evi söylerim ha. Alın 5 liranız dersin. 3 5'ten sonra 5 5 gidiyor diyerek adam başı 5 baba. Peki tuzak kurmak serbest mi? Serbest. Yayın seni kareye getirecek. Noktada bu zaten. Adam başı 5. Adam başı 5 ne demek ya? 5'er veriyorsun. 5'er veriyorsun. Yalnız bence para yani Ana, cezası ama. konusunda ben en fikirim. Yani ne derseniz de uyuyacağım ama e, Ödeme şekli konusunda Nakit benim olsun. evet peşin ödenmesi lazım. Yani bir olmazsa olmazım tek bu, bu budur. Da bankaya gidiliyor yani. Bankaya. Bankaya falan gidiliyor. 10 lira gidiliyor. be ege yuh insafın kurusu ne mi? Üstünde olmaz adamın. ve şey de olur. Üstüne i̇şin de. güzel tarafı. Adama orada iş de çıkarmış olursun. O da caydırıcı bir şey. Tabii bankadan çek, cedir. Yok ben banka konusunda da şey yapmıyorum. Yani üstünde yoksa eğer bir saat içerisinde... 10 lirayı getirinceye kadar e, emaneten bir şey vermesi gerekiyor Telefon. kendinden. Telefon. Telefon olabilir. Senin i̇şte bileyim cüzdanından ehliyet tipi bir şey olabilir. Kimlik olabilir. olsun. Kimlik almamız yasak mı? Kimlik almamız yasak mı? Yok öyle bir yasak yok ben size kimlik bıraktım diye mi korkacağım? Ay kimliğim de failler mi gideceksin? Evet arabayla ha, mesela. Çok önemli şey. Hı hı hı. Hı hı. Oradan lak diye bir 60 lirayı yediğin zaman pasaporta bakalım. Pasaporta kadar gider bunun ucu. Ben sana söyleyeyim. Üstelik de yeşil pasaport. <gülüyor> yeşil pasaport. Tamam üstü. o zaman çok olsun. güzel. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Tamam bunu cezai mühedisi kimlik olmasın da pasaport teslimi olsun eğer para yoksa. Pasaport yanımızda değil ki. Hayır. E, eve gidip alacaksın. Yapacak <gülüyor> bir şey yok Oktay'ım. Eve gidip Onu alacaksın. Onu şarkıları söylerken düşüneceksin. Eee. E, kimsenin zoruna gitmesin. Ya yürümeyecek bir takım sistemler kuruyorsunuz. Benim canımı sıkan o. Yani. Ne ya yazık ki biz burada ne yazık ki sistem değil çözüm arıyoruz. <gülüyor> Doğru söylüyor arkadaşlar. Ne oldu? Kasılma oldu galiba? Yok kasılma yok. Kasılma yok. Gayet <gülüyor> rahat. Ne yazık ki e, bunu e, arıyor olmamızda. Peki şarkı sözü söylemek? Melodisiz söylemek Melodisiz söylemek. Birisinin söylediği cümlenin aynısını melodisiz söylediğin zaman 5 liraya girer. Evet. E, tamam Ay. aynı işte 5 lira. Hayır melodisiz söylemek değil. mesela. Yani durup dururken mesela ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum demek serbest. He. Ama birisi ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum dedikten sonra ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum demek yasak. Hayır o yasak da melodisiz ne yazık ki çerçeve değil resim arıyorum O zaman aynı cümleyi demek. bir daha söylemiş oluyorsun. Hayır ya durup dururken dediğini düşün sen Durup bunu. dururken serbest. Melodisiz durup dururken serbest. Ay, yani o, mesela mesela tartışma, gibi. Yalnız, o çok tartışmaya gider ben size söyleyeyim. Çünkü ben burada melodisiz söyledim bak bir daha söyleyeyim istersen falan filan diye bir şey olacak. Ya döndürmeyelim şimdi, beyler döndürmeyelim. Ha, bak, ben yani. şuna in Döndürmeyelim derken. Durup dururken... <gülüyor> O ne demek? <gülüyor> Biz buradan dön söyleyeceğimizi mi Yok, a hiç aklımdan gelmedi. Lafı, döndürme Lafı döndürmeyeli. Lafı döndürmeyeli şey diye. İnancıma göre birisi durup dururken yayında Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç diyebilmeli. Ama benim zaten rahatsız olduğum birisi bunu dedikten sonra evet, Kaş'ın de melodisini söylemez. Bence de öyle. Ha. Tamam ama durup dururken mesela Dönülmez, dönülmez akşamı Mesela sen dedin ya, demin hı hı. sistem değil çözüm arıyorum dedin ya. Evet. Ben de onun üzerine şey dersen para ödemek zorunda mıyım? E ne yazık ki çerçeve değil, resim arıyorum. Ödemek zorundasın. E niye melodisi söyledim işte? İşte ödemek Tartışmaya zorundasın. Tartışmaya açık onu söylüyorum işte. Hayır, o yüzden bu onu, laf bunu açtı, oradan koyalım. şarkı sözüne geçer. Yani e, şimdi bazı şarkı sözleri de ne yapalım adam yazdı, benim aklıma gelen şey hakkında şarkı yazıldıysa ben ne yapabilirim yani? Onu dinleyicilerimiz kendi... İççilerini seslendirsin. Tabii ya bence şey jüri dinleyicilerimiz olsun abi. Dinleyici, evet abi. dinleyici, dinleyici abi. mahkemesi. Dinleyici cezalandırıyor. Köşemizin adı bu. Dinleyici cezalandırıyor. O kafalı adam var ya. O mahkemesi. Ne mahkemesiydi o? Aile, aile mahkemesi. Aile Hayır, mahkemesi. Hayır dinleyicilerimiz kay kafalı değildir. Bilekisi hepsi lepiskasaçlıdır. Ondan çok daha iyi işte lafın bitirmemesine izin vermiyorsun ki. Bitmedi, bitemedi. Olmadı, olamadı. İşte bak şu... <gülüyor> Ayrı. Tartışma olmadı. Da. Olmadı olamadı diye şarkı yok. Doymadım doyamadım deseydi para vermek zorundaydım. <gülüyor> <gülüyor> Serpil. O zaman ben size bir şey söyleyeyim. Evet. Zaman içerisinde. Zaman içerisinde oturacak. Bir süre sonra şey olacak. Bu kuralı çok güzel uygularsak şarkıları çağrıştıran <gülüyor> kelimeler kullanılmaya başlanacak yayınımız. Yalnız bunu hep birlikte yapmamız lazım. Evet, evet. Çünkü yalnız taştan duvar olmaz. Ne oldu? Herkes. <gülüyor> <gülüyor> Gizlisin. Esneme geldi bana esneme gel kapat, kapat. Programı kapatabiliyoruz kapat, kapat, sevgili kapat, kapat, Şu anda kapat, kapat, yetkililerden izin geldi Programı kapatma aşamasına geldik Yarın sabah tekrar sizlerle birlikte olacağız Yarın ee, başlıyor mu bu bir dakika diğer, Şu an başladı Şu an başladı tamam dinleyicilerimiz Herhalde sevgili dinleyiciler sizlere başvurabiliriz Ne olur bizi yalnız bırakmayın ne Evet abi. gerçekten de çünkü Sizlerle birlikte modern sabahlar bir kaledir ve bu kalenin dibinde e, hep birlikte yaşayan ağaçlar olacağız. Kalenin dibi dedim hiç uğralı olmuyorsunuz. Valla bravo. Hoşçakalın. Al bravo. Alışverişin doğası Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her sabah yeri de Radyo Oktü'de.